Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve salamu ala resulillah. Selamu ve rahmetullah. Ee, arkadaşlar bugünkü dersimiz konuşma, etkili konuşma ve ee, etkilendirici e, planlı, programlı konuşma ile alakalı olacak. Hayatta en çok yaptığımız şeylerden bir tanesi konuşma. Hatta telefonla konuşma konusunda dünyada üçüncüyüz bilmem biliyor musunuz? Telefoncular daha iyi bilir herhalde. Fransa ve İrlanda'dan sonra <gülüyor> telefonla en çok konuşan e, ülke Türkiye. E, evet. <gülüyor> Ortalama ayda aboneler 200 dakikanın üzerinde konuşuyorlar. <gülüyor> Bunların ne kadarı faydalı, hayırlı konuşmadır. Onu değerlendirmek mümkün. Sizden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun, ya sussun diyen bir nebevi öğretiye mensup insanlarız. Ama konuşmalarımızın Önemli bir bölümü maalesef hayır değil. Konuşmasak da olabilecek. Hatta bazen konuşmasak çok iyi olacak. Cinsinden. Yani susulması gerektiği yeri bilmeyen ya da neyi nasıl ne kadar konuşması icap ettiğini fark etmeyen düşünmeden konuşan insanlarız. Malum Söz ola kese savaşı, söz ola bir türe başı, söz ola ağlı aşı, bal ile yağ ede bir söz denilmiş. Yani öyle bir konuşma vardır ki savaşı keser, öyle bir konuşma vardır ki kelleyi götürür. Öyle bir konuşma vardır insanların arasını ıslah eder, öyle bir konuşma vardır ki fitneyi fesadı yayar ailenin arasını açan iki Müslümanların birbirine düşmesine sebep olan da konuşmadır. E, aralarını ıslah eden e, problemleri bir anda veren de konuşmalar vardır. İnsanlar konuşma yönüyle üçe ayrılırlar. Birileri geveze tiplerdir. Oldu e, Olur olmadık yerde e, habire konuşurlar. Başkalarıyla söz hakkı pek vermezler. E, Sözünü keser başkalarının, sadece sanki o vardır mecliste, devamlı konuşurlar. Yani sussa da gitsek dersiniz veya sussa da bende bir laf e, söylesem dersiniz ama bir türlü susturamazsınız. Bazıları da sessizdirler, kendi varlıklarıyla yokluğu bir olur, e, var mı yok mu uzunca cevap verilmesi gereken bir soru sorarsınız. Bazen bir omuz silkmesiyle, bazen kafa eğmesiyle cevap verir. Yani ağzından kelime bile zor çıkar. Bazen cık der, bazen hı der. Düzgün bir kelime bile söylemekten çekinir. Tabii böyle insan insanlara teselli veremez, moral veremez, onları sevinçli ve üzüntülü günlerinde etkileyecek bir konuşma da yapamaz. Böyle insanlar da aranmaz. Yokluklarından rahatsızlık duyulmaz. Üçüncü tipte insanlar vardır. Nerede, ne zaman, nasıl konuşacağını bilen, tabir caizse ağzından bal akan insanlardır. Taşı gediğine koyan insanlardır. Susmanın altın olduğu Sözünü öyle konuşmasıyla yalan çıkartır. Ee, ama bıktırmadan e, en uygun şekilde sözleri kesmeden, sözünü kestirtmeden e, ölçülü bir şekilde konuşur. <gülüyor> e, tabii konuşmanın şekli, muhtevası, e, usulü Zamanı, e, muhataplara uygun olması e, gibi bir sürü yönleri var. <gülüyor> yani nerede konuşacağız, nasıl konuşacağız, niçin konuşacağız, ne kadar konuşacağız, kimlere karşı konuşacağız. Bunları değerlendirmeden ulu ortak konuşmak, e, ne kadar usta hatip olursak olalım bizi başarıya ulaştırmaz. Konuşurken dikkat edeceğimiz hususları hemen sayarsak bir konuşmanın planını yapmalıyız. Her türlü konuşmanın planını. Söz gelimi, ben konuşurken söz arasına gireceksek, soru soracaksak zihnimiz, zihnimizde çok kısa yine bir plan yapmalıyız. Çok uzun bir soru sormamalıyız. Konuya uygun soru sormalıyız. Tam burada sormamız mı gerekiyor, ders sonunda mı sormalıyız diye bu soruyu kendimize sormalıyız. Ses tonumuz nasıl olmalı, var mı sormalıyız yoksa öğrenir tarzda mı sormalıyız, gerçekten bu sorunun burada sorulması gerekiyor mu onu kendimize yine sormalıyız gibi Bakın ne tür endişeleri gündeme getirerek soru sormazdan önce ne yaptık? Değerlendirme yaptık zihnimizde. Sormaya karar verdiysek hangi kelimelerle sorarsak arkadaşlarımız da memnun olur veya rahatsızlık duymaz kimse. Karşımızdaki insan yanlış anlamaz. Tartışmaya yer açılmaz vesaire gibi nice faktörleri hesaba katarız. Hele konuşma yaparken, kaç dakikalık bir konuşma yapacağız? <gülüyor> Girişte nelere dikkat edeceğiz? Gelişme ve sonuçta nelere dikkat edeceğiz? Hangi örnekleri vereceğiz? Efendim, ee, duygulandırma konuşması mı yapacağız? Bilgilendirme konuşması mı? Düşündürme, etkileme konuşması mı yapacağız? bunları hesaba katmamız gerekir. Konuşmanın en önemli yeri başlangıç ve sonucudur. Yazıların da öyledir. Ortasında ne kadar e, e, ciddi, e, ehemmiyetli e, etkili konuşma ol, olursa olsun, başlangıcı güzel olmayan bir konuşma kendisini dinletemez. İnsanlar e, konuşmaya kendilerini vermek için can kulağıyla dinlemek için konuşmacıya en fazla bir dakika kadar mühlet verirler. O mühleti iyi kullanan, o fırsatı iyi değerlendiren konuşmacı kendisini dinletir. Yani ha bu konuşmayı dinlemem lazım, bu dersi takip etmem lazım. Bunda benim için faydalar var dedirttirecek bir konuşma ilk bir dakika içinde kendini belli eder. Yoksa ya dinler gibi yaparım, bir bahane olursa, uzun sürerse çeker giderim veya arada hayal dünyasına dalarım, kalemi de yanıma alayım, arada resimler yaparım şeklinde karar vermek, işte o ilk bir dakika içinde yaparım muhataplar için söz konusudur. Yani konuya cazip güzel bir giriş yapmak çok önemlidir. Evet, Bazen bir fıkrayla, bazen dikkat çekici bir özellikle, bazen ortak düşünceyle, bazen soru sorarak, bazen önemli bir cümleyi alıntılayarak e, konuya girilebilir. Tabi bunlar sırıtmamalı ve doğal bir e, mecra içinde olmalı. Bir yama gibi bir iğreti şekilde durmamalı. İnsan ikinci olarak kendi usulüyle, üslubuyla konuşmalı. Ezber konuşmalar e, hiç de cazip olmaz. Çok güzel bir konuşmayı ezberlesek de, çünkü o bizim lehcemize, bizim şivemize, bizim konuşma tarzımıza uygun değildir. Herkes de bilir o bizim cümlelerimiz değil. Yani iğreti olur o. Yani en güzel kopyeden en kötü orijinal konuşma daha cazip olur, daha dikkat çeker, önemsenir. Yani kendimiz olmalıyız bir başkasını taklit etmek, bir başkasına özenmek, bir başkasının eserini kopyelemek bizi geliştirmez de karşımızdakine çok uygun da gelmez. Evet. Son üç cümleleri de ne anlattığımızı özetlemeli veya ne istediğimizi net olarak belirtmeli. İşi sonuca bağlamalıyız sonuç cümlelerinde ilk giriş ve sonuç cümleleri çok uzun olmamalı. Zaten konuşma cümlelerimiz de çok uzun olursa rahatsızlık verir, anlaşılmakta zorlanır ve cazibiyetini kaybeder. Çünkü uzun bir cümle insanı yorar, <gülüyor> dinleyeni yorar. Başını sonunu dikkatle birbirine bağlamak için insan zihni hayli yorulur. Yorulmayı da insan tercih etmez. Onun için kısa, kelime, kısa cümlelerle derdimizi anlatabilmeliyiz. Konuşmamız sade olmalı, yalın olmalı, anlaşılmalı. Tekrar kelimelerden ve tekrar cümlelerden sakınmalıyız. Bazı ifadeleri konuşurken insanlar tekrar ettiğini fark etmeyebilirler. Bazıları tamam mı der, anlaşıldı mı der ve benzeri ifadeleri sık sık tekrar eder. Bunlar da sıkıcılık verir. Yani gereksiz, lüzumsuz tekrarlardan kaçınmalıyız. Konuşurken jest ve mimikleri ne fazla ne az yerinde ve zamanında dozunda kullanmalıyız. Evet. Yani el ve yüz hareketlerimiz ölçülü olmalı ne 23 Nisan şiiri söyleyen çocuklar gibi eller yan tarafa yapışmış vaziyette, ne de sinek avlayan insan gibi elleri çokça e, ortalarda gezindirerek e, aşırı şekilde kullanmamalıyız. Efendim e, Yine yüz hareketlerimizde e, yerinde ve zamanında olmalı. Abartılardan kaçınmalıyız. Evet. Konuda tiyatroculardan, ses sanatçılarından, spikerlerden, özellikle TRT spikerlerinden yararlanabiliriz. Konuşma kusurlarımızı, hızlı konuşuyorsak onu, ses tonuna dikkat etmiyorsak, sesimizde inişli çıkışlı bir rota veremiyorsak, tekrar edeyim, özellikle TRT haberlerini tekrar etmekte. Yani konuşmanın şekli yönüyle e, onlara benzemekte fayda vardır. Konuşmada yine heyecan faktörü söz konusu. Toplum karşısına çıkmak bazılarımızı aşırı heyecanlandırır. Bunu yenmenin yolu e, bu konuda e, çokça antrenman yapmaktır. Ayrıca heyecanı yenecek bazı bilgiler edinerek onları uygulamaktır uygulamalıdır. Evet, heyecan aslında yapacağımız bir şeyin önemini kavramakla alakalıdır. İnsan önemsediği şeyden dolayı heyecanlanır. Hiç önem vermiyorsa heyecan da oluşmaz. Ama dozunda olmalı bu. Aşırı bir heyecan malum konuşmanın etkisini de kalitesini de düşürür. Evet, bazı dikkat edeceğimiz hususlar vardır konuşmalarda dedim bunlardan bazılarını sayalım inşallah konuşurken çokça yaptığımız yanlışları sıralarsak bunları yapmaz ve bu tür hatalardan kaçınırsak ...daha düzgün konuşma yapmış oluruz. E, yeterli bilgi sahibi olmadığımız alanda... E, ...uzun bir konuşma yapmamız... ...araştırma yapmadığımız ilmi konularda... E, ...çok söz almamız doğru olmaz. Yani... Evet, ee, o yüzden bilgi sahibi olduğumuz konuda ilgi çekmek daha mümkündür. Yine e, konuya yeterli hazırlanmadığımızın bir neticesi olarak e, net, anlaşılır, açık bir ifadeyle e, konuşmamamız bizim konuya hazırlıklı olmadığımızı gösterir. Evet. Bazı insanlar hızlı konuşur. Dinleyicinin dikkati dağılır. Veya dikkatini toplamak için aşırı yorulur insanlar. Ee, konuşmak kusur sayılır. Çok hızlı konuşmak. Makine gibi konuşmak. Evet. Yine beden dilini hiç kullanmamak veya aşırı kullanmak da e, elbette istenen etkiyi uyandırmaz. Ses tonumuz da önemli. Normal duyulacak şekilde e, konuşmaktan e, ne e, yüksek sesle ne de çok düşük sesle konuşarak uzaklaşmak e, elbette konuşmadaki etkiyi azaltır. Gereksiz yere mikrofon kullanmak. Veya mikrofon olduğu halde aşırı şekilde sesini yükseltmek kulağı daha fazla tırmalar. Doğal sesten daha anormalleşir mikrofondaki yüksek ses. Evet. Dinleyiciyi küçümseyen bir tavır ya da konuşmacının kendisini efendim çok çok övücü ifadelerle gurur ve kibirli olduğu anlaşılacak tarzda kendisinden bahsetmesi ya da çalım satar tarzda konuşması e, ukalalık yapması dinleyici açısından e, sıkıntı vericidir ve konuşmayı başarısız kılar. Evet. Yine dinleyenlerin Atmosferine, duygularına, içinde bulunduğu ortama dikkat etmemek de konuşmacıyı çok sıkar, rahatsız eder. Diyelim ki çok soğuk bir havada, çok sıcak bir havada uzun konuşmalar yapmak. Dinleyici tabii ki çok kaliteli bir konuşma olsa bile sağlıklı dinlemesine engel olur. Konuşmayı da başarısız kılar. Evet. Bazen bir yabancı kelime e, Arapçadan, İngilizceden e, kullanma ihtiyacı duyarız. Ama yerinde kullanmadıysak veya telaffuzunu yanlış telaffuz ettiysek gülünç duruma düşeriz bilenler tarafından. Anlamını tam bilmediğimiz, telaffuzunu tam doğru yapamadığımız e, ya da acaba böyle midir diye Tereddüt ettiğimiz kelimeleri kullanmayalım. Daha basitini, daha Türkçesini, sadesini kullanalım. Evet. Hatta gereksiz yabancı kelime kullanmak da doğru değildir. Bir kelimenin İngilizcesini veya Arapçasını biliyorsak yani vay be Arapça da biliyormuş dedittirmek için onun Arapçasını söylemek gereksiz bir şeydir yine vaizlerin çokça yaptığı gibi aynı kelimenin e, Osmanlıcasını Arapçasını eski dildekini yeni kullanımdakini e, benzerini efendim e, e, yakın anlamlısını bir arada kullanmak gerçekten e, sanat filan değil e, yanlış bir gevezeliktir evet yine bazen gereksiz açıklamalarda bulunur bilinen bir şeyi uzun uzun anlatmaya kalkarlar veya bilinen bir kelimeyi tanımlamaya yeltenir bazı insanlar bunlar da insanı rahatsız eder evet kelime tekrarlarının fazla olması yine insanı rahatsız eder yanlış bir durum olur Aynı kelimelerin cümlede iki defa bile tekrarı bazen kulağı tırmalar. Ama bazen yerinde tekrarlarda olması gereken tekrarlar da vardır. Bunları iyi ayırt etmeliyiz. Kelime hazinelerimiz yeterli değilse, az kelimeyle konuşuyorsak yine insanlar biraz rahatsız olur. Konuşmaya zaman zaman sanatlı ifadeler katmak Bazen konuşmacıları güldürmek, bazen düşündürmek, bazen etkileyici ifadelerle e, konuşmaya e, zevk katmak konuşmanın cazibiyetini artırır. Ama her şeyden önce dinleyiciye, karşımızdaki insanlara saygı beslediğimizi, e, katılmadığımız görüşlerine de... E, hakaretle veya sert dille e, suçlamamamız gerektiğini bilmek durumundayız. Gereksiz ayrıntılardan kaçınmalıyız. Uzun uzun açıklamalara gerek yok. Ortalama bir dinleyici hesaba katarız. İçlerinde kültürlü insanlar da var. E, ilkokulu zor bitirmiş insanlar da var. E, biz e, herhangi birisini baz almayız. Ortalamayı dikkate alırız ama bir üniversite mezunu insanlara yaptığımız konuşmayla bir köyde kültürü eğitimi çok kıt olan insanlara yaptığımız konuşmanın şekli de seçtiğimiz kelimeleri de aynı olmamalıdır. Evet. Bazen bir fıkra anlatırız veya benzetmeler yaparız ama konuyla çokça bağlantısını kuramayız ilgisini kuramayız. Bu da sırıtır. Yama gibi kalır konuşmaların arasında. Bunlardan da sakınmalıyız. Tabi konuşmayı güzelleştirmek için Allah'a davet etmek, insanlara hayrı ulaştırmak, iyiliği emredip kötülükten uzaklaştırma gibi sözün içeriğinin Allah'ı razı edecek tarzda olması en en sözü güzelleştiren belirgin unsurlardır. Evet. Konuşmalar çeşit çeşittir. Yani karşılıklı konuşma, insanın kendisiyle konuşması, iç konuşma deriz buna. Ee, sadece deliler konuşmaz kendisiyle. Her insanın iç konuşması vardır. Söz gelelim şimdi siz ben derse başladığımdan bu yana kim bilir kaç cümle konuştunuz kendi kendinize. İç konuşma olarak hiç konuşmadım diyen doğru söylemediğini zannediyorum. Yani ben hiç, hiç konuşma yapmadım, kendime bir şey söylemedim diyen. Yani böyle içinizdeki konuşmayı mikrofona alsaydık kim bilir belki mahcup olacağınız sözler de çıkabilirdi. Veya çok fazla gevezelik yaptığınızı da söyleyebilirdi bazıları. Evet onun için ne yapmak lazım? Ee, i̇ç konuşmalarımızı da e, konuşmanın e, seyrine göre e, yerinde ve miktarınca yapmak lazım. Tabi beğendiğimizi, eleştirdiğimizi şöyle konuşsa daha iyi olurdu diye yargılarda bulunmamızı e, muhafaza edeceğiz. Yani sözün dinlenmesi konusunda. Ama ben dinleme ile ilgili değil, konuşmayla ilgili e, bazı hatırlatmalarda, değerlendirmelerde bulunuyorum. Konuşma yaparken bir hata yaptıysak, bir yanlış söz söylediysek, bir bilgi yanlışlığı e, söz konusuysa, e, birisi hatamızı düzeltti veya doğrusunu aklımıza getirdiysek özür dilemekten çekinmemeliyiz. Özür dilemeyi de geciktirmemeliyiz. Hatadan hemen sonra belirtmeliyiz. Özür dilemek insanı küçültmez. Ama şunu yapmamalıyız. İşte hazırlanamadığım için düzgün konuşamayacağım. İşte özür dilerim, hastaydım, rahatsızdım ve düzgün bir sözle size hitap edemiyorum. Bunları yapmamalıyız genellikle. O zaman vatandaş der ki hazırlanamadıysan niye çıktın karşımıza. <gülüyor> ee, yani mümkün e, rahatsızlığımızı belirtebiliriz veya <gülüyor> bir engel varsa o engeli ifade edebiliriz de e, bu konularda e, aşırı tevazu veya aşırı özür dileme dileyici bir tavır Olgun olmayan dinleyici tarafından özellikle yadırganır. Yani dengeli olmalıyız bu konularda. Özür dileme noktasında. Evet. Eyvallah. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de güzel konuşmayı anlatan nice ayetler ve hadis, peygamberimizin hadisleri vardır. Kur'an-ı Kerim'e göre güzel söz, insanları Allah'a davet eden, ben Müslümanım diyen, salih amel işleyen insanların sözüdür, güzel olan. Dolayısıyla Salih amel sahibi olmayanın konuşmalarına Kur'an güzel söz demez. Allah'a davet sözü ancak güzel söz olma hakkına sahiptir. Ve kendisini başka gruplara atfetmeden Müslümanlara atfetmek. Yani Müslüman özelliğiyle konuşmak. Evet. Lehvel hadis dediğimiz faydasız, lüzumsuz konuşmaları Kur'an-ı Kerim şiddetle eleştirir. Cennete gidenlerin özelliklerini anlatırken boş sözlerden, lüzumsuz davranışlardan yüz çeviren özelliği vurgular. Evet. Kur'an-ı Kerim'e göre söz söyleme sanatını ifade edersek birkaç e, ayetten birkaç e, hükmü çıkartmamız lazım e, hakkı ve doğruyu söyleyin der Kur'an batılı değil hakkı tasvir etmek onu gündeme getirmek e, gerekir yani karşımızdakiler memnun olsun diye e, haktan taviz veren bir konuşmanın güzel olma hak, durumu yoktur. Yine münasip, ilgili e, ve uygun usul ve üslupla konuşmak emredilir. Ayetleri ben ele almıyorum uzamasın konu diye. Yine deli konuşma, detaylı, tesirli, etkili konuşma emredilir. Kur'an'da Firavun bile olsa karşımızdakine yumuşak söz söylemek yine emredilen hususlardan biridir. Firavun'a bile yumuşak söz söylemek tabi İslam düşmanlarına karşı da alttan almak, yumuşak söylemek anlamına gelmez. Firavun'a yumuşak söz söylenmesi Firavun'un İslam'a düşmanlığı netleşmeden ilk tebliğ zamanlarındaki durumla ilgilidir. Tebliğ, firavun gibi azgın bir kimseye karşı bile yumuşak üslupla e, sert olmayan bir tarzda eda edilir. Ama e, söz gelimi ben en sizin en yüce Rabbinizim diyecek kadar küstahlaştıktan, Allah'a ve onun e, yolundakilerine düşmanlığını sergiledikten sonra onlarla net bir şekilde cihad edilir, sert bir tavır takınılır. Evet, bu karıştırılmasın. Her zaman İslam düşmanlarına yumuşak konuşulması gibi bir çıkarıma gidilmesin. Firavuna yumuşak söz söyleyin ifadesi. Tabi insanlara, kullara güzel sözle hitap etmek, sözün en güzelini kullanmaya, konuşmaya çalışmak önemlidir. Yine Kur'an'a göre. Sözün güzelliğiyle alakalı muhteva ve içerik ve üslup yönü ayrı ayrı ele alınmalıdır. Her yönüyle insan konuşmasını Allah'ın güzel dediği sıfatlara uygun yapabilmelidir. Eski Osmanlıca e, ağdalı bir ifade bazılarına ilim dili gibi gelebilir. Söz gelimi Nurcuların Fethullah Gülen'in konuşmalarında e, herkesin rahat anlamayacağı bir sürü kelimeler olur. E, konuşma anlaşılsın diye yapılır. Yoksa ağdalı e, anlaşılmayan kelimeler söze kuvvet filan katmaz. Bir acziyettir toplumun karşısındakilerinin bilmediği kelimeleri kullanmak. Bir ilim değildir. Yoksa hiç anlamadıkları şekilde Patagonyaca konuş, efendim Afrika yerlerinin diliyle anlat. Çok mu güzel konuşmuş olacak insan? Yani konuşma tekrar edeyim anlaşılmak için olmalıdır. Anlaşılmayan ifadeler, kelimeler açıklanmayan kavramlar terimler söze güzellik filan kat, katmaz evet evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiler evet birkaç dakika sonra bitireceğim inşallah evet güzel konuşma dille olmaz aslında akılla olur Konuşma aklı kullanma sanatıdır. Dil ondan sonra olacak şeydir. Aslında aklı kullanamayan dili de kullanamaz. Dili kullanmak akılla alakalı bir husustur. Söz gelimi ben ne söyleyeceğimi düşüneceğim. Önce aklımı kullanacağım. Bunu düşüncemi dille ifade etmeyi kararlaştıracağım. Aklım onaylayacak hangi kelimeleri kullanmam gerektiğini neyi kastettiğimi neyi hedeflediğimi belirleyecek sonra yeterince muhakemesini yapacak ne kadar hangi ses tonuyla hangi amacı gerçekleştirmek için neleri söyleyeceğimi düşünerek aklım karar verecek ondan sonra bunu onayladıktan sonra dile hükmedecek. Dilde işte kaç kelimeyle konuşulması gerekiyorsa, nasıl bir eda ile anlatılması icap ediyorsa, onu harflerin anlamlı bir şekilde dizilimi olan kelimeler ve kelimeleri bütünleyen cümleler halinde telaffuz edecek. Yani sesin yüksekliğini ee, kızgınlığını, sevgi tonunu e, vesaireyi ayarlayan hep akıl olacaktır. Ee, o yüzden e, aklı güzel kullanmanın bir e, görüntüsüdür. Dili düzgün ve güzel kullanmak. Evet. Sözün güzelliği biraz kibarlığıyla da alakalıdır. Tatlı dil deriz. Dilin tatlı olması nesiyle alakalı? Seçilen kelimeyle, kelimenin telaffuzuyla konuşmadaki nezaket ve kibarlıkla da alakalıdır. Hani hangi dili öğreneceksen öğren ama önce tatlı dili öğren denilir. Konuşmayı tatlılaştırmazsak nazik ve kibar hale getirmezsek kendimize göre ne kadar düzgün konuştuğumuzu zannedersek edelim pek fayda etmeyecektir. Evet. Söz aynı zamanda kullanmasını bilen insan için en usta bir silah konumundadır. Bir kimseyi susturmak, mahcup etmek, efendim gerektiği cevabı ona vermek, gerekirse bir daha konuşturmamak veya ağzının payını vermek hak ettiği şekilde onu cevaplandırmak Konuştuğuna pişman etmek gibi özellikler bir konuşmayla elde edilebilir ya da konuşma bir cihat olur Efendim, e, insanı mahcup etmek veya e, ona karşı tavrımızı ortaya koymak e, söz silahını güzel kullanmakla alakalıdır. E, ama e, tabi dosta silahla gidilmez. Dostlara karşı da söz bir bal gibi e, efendim e, en tatlı bir yiyecek gibi, ikram gibi ortaya konulur. Evet. Sözde sanatlar yer yer e, ölçülü bir şekilde kullanılmalıdır. Söz sanatları mecazdır, teşbihtir, intaktır, efendim tevriyedir, kinayeli sözler söylemektir, e, mecaz-ı mürsel e, gibi sanatlara dikkat etmek. Ki 20'nin üzerinde söz sanatı var. Bunları yer yer kullanmaya çalışmak. Elbette sözü güzelleştirir. Yani monotonluktan çıkartmak, cazip hale getirmek için bazı ustalıklı yönler vardır. Bazen kelimelerle oynarız. Bazen bir kelimeyi farklı anlamlarda kullanırız. Efendim bazen susarız. Bazen jest mimimizle söze ayrı bir anlam katarız. Evet. Ama konuşmak için konuşmak da güzel diye kabul edilsin şeklinde politikacıların içi boş, dışı süslü sözleri gibi sözler sarf etmek de bir müslümana aslında yakışmaz. Yani bir ihtiyaçsa, bir e, anlamı varsa bizi e, ilahi rızaya götürecekse konuşmak gerekir. Sübhanerabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil